Türkçe Peri Masalları. Dürüst Jenny Evvel zaman içinde Rıvıl Değil adında küçük bir kasabada... ...üç arkadaş yaşarmış. Monica, Jenny ve Gloria. Hikayemizin başladığı gün... ...Monica annesi ona özel bir hediye aldığı için çok mutluymuş. Monica acele et yoksa okula geç kalacaksın. <gülüyor> Arkadaşlarına onu otobüste göstermek istersin diye düşünmüştüm. Onları okulda göstereceğim. Ya elimden kayıp düşer ve kırılırsa? Teşekkürler anne. Bu hayatımda aldığım en güzel, sevimli, tatlı kayım. Güle güle kullan. Şimdi hadi git. Yoksa otobüs geçip gidecek. İşte çözümü böyle. Size bir şey göstereceğim. Vay canına! Bu bir kalem mi yoksa oyuncak bebek mi? Bu benim kalem bebeğim. Ya da bebek kalemim. Daha önce hiç böyle bir kalem görmedim. Keşke bende de olsa. Dokunma! Kırılacak. Yanılıyorsun. Kalemler sadece dokunarak kırılmaz. Ne oluyor orada Monika? Üzgünüm efendim. Zil çaldı. İsteyen dışarıya çıkabilir ama İngilizce dersi için zamanında burada olun tamam mı? Hadi Monika yakalamaca oynayalım. Hayır sınıfta kalıp kalemime göz kulak olmam lazım. Hiç saçma gelme bizimle oyna. Eğer gelmezsen kalemini alırım ve kırarım. <gülüyor> Gloria böyle korkunç şeyler söyleme. Sadece sana şaka yapıyorum. Gel hadi. Gözlüklerimi sınıfta unuttum Gloria. Lütfen gidip onları getirebilir misin? Tabii efendim. bir yerde olmalı. İyice bak. Bu gürültünün sebebi ne? Efendim, bebekli kalemim kayboldu. Benim güzel yeni kalem bebeğim. Onu bulamıyorum. Nereye koymuştun? Çantama koymuştum ve şimdi orada bulamıyorum. Oyun alanına ya da öğle yemeğine yanına almadığına emin misin? Efendim, Birileri onu çalmış olmalı. <gülüyor> Monika, birisini çalmakla suçlamadan önce git ve kalemini iyice ara. Onunla gideceğim efendim. Gloria'nın çantasını kontrol edin efendim. Gözlükleriniz için sınıfa geldiğinde onu Monika'nın kalemine bakarken gördüm. Sen ne demek istiyorsun? Bakın ben değil. Birini hırsızlıkla nasıl böyle suçlarsın Monika? Onu her yerde aradılar ama kalemi hiçbir yerde bulamadılar. Bence kalemim çalındı efendim. Eminim ki sadece kayboldu Monika. Eğer biri Monika'nın kalemini bulursa lütfen ona versin. Jenny. Akşam yemeğine gel. O da ne? Neden ağlıyorsun? Ben hırsız değilim anne. Biliyorum Jenny. Bana bugün okulda neler olduğunu anlat. Monika'nın bebekli kalemini aldım. Teneffüsten sonra İngilizce dersi için sınıfa döndüğümüzde kalemin sırasından düştüğünü gördüm. Sonra şaka olsun diye çantama sakladım. O zaman ona geri ver gitsin. Yapamam. Sınıfta tam ona geri verecekken, bir anda kalemini birinin çaldığını söyledi. Hatta Gloria'nın çaldığını söylediler. Çok korktum anne. Eğer kalem şak olsun diye sakladığımı söylersem, kim bana inanır? Hepsi çaldığımı düşünecek. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil, Ceni. Söyle bana. En iyi arkadaşının üzülmesini ister misin? Asla! Ama şimdi ne yapacağım anne? Yarın okula git ve herkese neler olduğunu anlat. Üzgün olduğunu söyle ve kalemi geri ver. Eğer bunu yaparsam herkes bana hırsız diyecek. Monika ve Gloria benimle bir daha asla konuşmazlar. Bu almak zorunda olduğun bir risk. Doğru olanı yapmak istiyor musun istemiyor musun? Gerçeğin büyük gücü vardır Ceni. Diğerleri bir süre sana kızgın olsalar bile doğruyu söylersen, sonunda tekrar seni sevmeye başlayacaklardır. Anne, çok korkuyorum. Lütfen yarın benimle birlikte okula gel. Hayır. Eğer senin de gelirsen cesaretin değerini asla öğrenemezsin. Bunu kendi başına halletmek zorundasın. Seni seviyorum Ceni ve her zaman yanındayım. Tamam mı? <gülüyor> Monica'nın kalemini bulan var mı? Ben efendim. Kalemim. Teşekkür ederim Jenny. Kalemimi bulmuşsun. Hayır, ben ben onu bulmadım. Onu onu aldım. Aa! Ne? Dün İngilizce dersinde Monika'nın kalemi yere düşmüştü. Ve ben de onu saklamak güzel bir şaka olur diye düşündüm. Ama tam ona geri verecekken birilerinin onu çaldığını söyledi. Ben de çok korktum. Ve benim çaldığımı söylediklerinde susmaya devam ettin. Özür dilerim Gloria. Çok üzgünüm. Çantanı gösterdim herkes sana inandı. Ama ben çok korktum. Ya birileri çantama baksaydı ve bebekli kalemi görseydi? Jenny bir daha seninle asla konuşmayacağım. Jenny bir hırsız. Yeter! Sessiz olun. Jenny'nin kalemi geri vermek zorunda olmadığını fark etmediniz mi? Ama yine de verdi. Bize yalan söyleyip kalemi bir yerlerde bulduğunu söyleyebilirdi değil mi? Birilerinin yanlışını görmek kolaydır. Ama yanlışlarımızı kabul etmek gerçekten cesaret ister. Ve Jenny bunu yaptı. Onunla gurur duymalıyız. Söyleyin çocuklar, Jenny iyi bir kız. Ve arkadaşınız değil mi? Çalışkan bir öğrenci ve hepinize karşı nazik, yardımsever biri değil mi? Evet efendim. Jenny herkese karşı iyi davranır. Nazik, arkadaş canlısı ve çalışkandır. Evet efendim. Jenny herkese karşı iyi davranır. Nazik, arkadaş canlısı ve çalışkandır. Ve Monica, kalemini seviyorsun. Ama bu kaybolur diye çok fazla panik yapman anlamına gelmiyor. Sınıfından birinin onu çalabileceğini nasıl düşünürsün? Üzgünüm efendim. Jenny'nin korkması benim suçum. Küçük bir şaka yaptı diye ona hırsız denecek olsa herkes bundan korkardı öyle değil mi? Özür dilerim Jenny. Herkesten özür dilerim. Özür dileriz Jenny. Gerçekten cesursun. Özgünüm Jenny. Sadece cesur insanlar hatalarını kabul etme ve gerçeği söyleme cesaretine sahip olurlar. Unutmayın. Dürüstlük her zaman doğru seçimdir.